Eylen aşikol, üziy küt bıtkı Allah ve taatı. Yemelayem ve malum ve benon illa manat Allah diye bin sili. Ağzı Allah'tan Şeytan Ve man arız an zikri, fînne lahû mûayişe nlanca. Ve napsuru hûyem al kıyamet âma. Allah Rabbim lima hâşatini Ve kattündü Dilleriyle Allah'a tevhid eden, gönülleriyle Allah'a seven ve O'nun Resulü bulunan bütün peygamberlerin, seyiri, Efendisi, imamı, sebebi hilkati âlem, sebebi hikmeti Adem levlâke levlâk, lemâ halaktul eflâk, telâmanın muhatabı, ve mâ arşelnâke illâ rahmetelil âlemîn ayetinin. Muhatap olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili peygamberimizi Allah'ın sevgilisini mahrubu ilahi olan Muhammed Aleyhisselatü vesselam Allah'ın sevgilisini sevgili peygamberimizi her şeyinden ziyade severek imanını temale irdiren kıyamet gününe inanan hakkın cennetine talip rızasına rağip celalinden korkan Cemaline aşık olan aşkı sadıklar. Bir Birkaç haftan beri Suri-i bulunan bu azim ayatı ve inatı ilmimizin yetkiyi kadar, dilimizin döndüğü kadar. Sizlere bir şey söylemeye gayret ettik. Herkes nasibi kadar bu ayetten nurlandı. Şimdi yine aynı ayet üzerinde yine konuşacağız gene Allah'ın bize bildirdiği ve öğrettiği kadar, sizin de nasibiniz kadar bu ayetin hisseler alacağız. Ahret yolculuğumuzu bununla tayin edeceğiz ve bu ayetleri önümüze öndar olarak yorulak alacağız ki Hakk'ın rızasına girelim, cennetine girelim, cemalini görelim. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ زِكْرِهِ فَاِنَّ لَهُ مَا اِشْدَنْ Her kim ki bizim Zikrimizden yüz çevirirse, zikr ilahiyi birçok manalar vermişler. Sülema-i benam hazavadı. Burada Kur'an-ı Yine zikirlerin en yücesi, velezikullahi ekber, namaz. Bu namaz ki dinin direği, imanın alameti farikası, Resulullah'ın gözün nuru, müminin miracı. Bu manada mevcut. Ama Kur'an-ı Kerim'den bir vakitte Allah'ın bin emri, bin nehi, yani bin emrettiği, bin menettiği ettiği şeylerde yaş ve kuru, küçük ve büyük, ne olmuş, ne olacaksa hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Herkenti Kur'an'dan yüz çevirirse, Kur'an'ı ı Mübiye'den. Aynı zamanda canlı Kur'an olan Hazreti Habibi Ekrem, Muhammed Mustafa, sallallahu ala aleyhi ve sellemden yüz çevirir. Esasında kul, söylemiştim bundan evvelki haftalarda, esasında kul bunlardan yüz çevirmez. Allah kuldan yüz çevirir. Geçen bir söyledim, bilmem kalbinizi hak ettiniz mi? Allah serveti sevdiğine de sevmediğine de verir. Yani dünya metahının malını Allah dünya sevdiğine de, sevmediğine de, düşmanına da, dostuna da verir. Allah, Rabbil Alemin'dir, Rabbil Müslimin değildir. Dünyaya kimi getirdiyse bu alemi şuhuda, hepsinin rızkını vermiştir. Birinin rızkını kesmemiştir. Zerreden, en büyük mahluka kadar, Habe'den Kubey'e kadar, Ziyru mahlukatın hepsinin rızkı Allah'ın üzerindedir. Kulu yaratmadan daha rızkına evvela hainir Allah. Sonra kulu yaratır. Hatta şöyle bir misal var da, söylemedim geçmeyelim. İsa ruhullah malum ya, işittik ve Kur'an'da natık, duyduk alimlerden. En vaat ölleri diriltir gibi İsa aleyhisselam. Her peygamberin bir mucizatı var, yahut birkaç mucizatı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde cümle peygamberlerin mucizesi cem olmuştur. Bir daha söylüyorum. Peygamberlerin her birinde bir mucizat vardır kaç mucizat vardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde cümle peygamberle verilen mucizat-i kerimiyye, mucizat-i ilmiye, mucizat-i Hazreti Muhammed Mustafa'da cımolmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Musa'da kerimullahlık vardır. Peygamberimiz kerimullahdır. İbrahim aleyhisselam'da da halilullahdır. Allah'ın dostudur. Resulullah halilullahdır. Hazreti nu neziyullah'tır. Resulullah da neziyullah'tır. Nasıl ki Nuh'un gemisine bir adam yani Nuh'un zamanında garkta Nuh'un gemisine iltica etti, canını garktan kurtardıysa, Hazreti Muhammed'in getirdiği Allah tarafından getirilen din İslam bir gemi gibidir, Nuh'un gemisi gibi oraya kim tutunursa kendisini haramdan kurtarır. Adem'de safiyet vardır, Resulullah'ımızda vardır. Muci kelimeye, mucize ilmiye, mucize-i vücudiyenin kafesi hangi peygamberine zuhur ettiyse Resulullah da bunların kafesi ceva peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. <gülüyor> iyi bil. Ehli kitab ile dövüşümüz, ehli kitab ile mücadelemiz Allah mücadelesi değildir. Peygamber mücadelesidir. Allah. Onlar da Allah diyorlar. Rabbül Alemin Celle ve Hazretleri, Münkir'e de, müminle de, Yalancısına da, doğrucusuna da, sahtekarına da, namus tutarına, hiç kimsenin Allah rızkını kesmedi. Hepsini vermiştir gün bol bol. Bize şöyle, şöyle Kur'an'da emir vermiştir. Hemen شَاءْفَ hemen فَمَنْ شَاءْفَ Dileyen kafir olsun, diyen mümin. Bak işte, sana akıl verdim, izan verdim, kulak verdim, el verdim, ayak verdim, dil verdim, gönül verdim, fuat verdim, peygamberler gönderdim. Hayrını şehrin ayırıyorsun, ağzına götürülen <gülüyor> lokmayı götürdüğün vakitte burnuna sokup ağzına götürüyorsun değil mi? Kime tabi olacağını kendin yakayla girmelisin, imanını kendin tahmin etmelisin. Ama esasında Cenab-ı Hak salli ilahiyeden bir adam Kur'an'dan yüz çevirmez, Kur'an ondan yüz çevirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o kimse yüz çevirmez, Resulullah ondan yüz çevirir. Acaba anlatabildim mi? Allah malı mülkü istediğine vermiş, fakat imanı, imanı, hidayeti, imanı ve hidayeti sevdiklerine vermiştir. Kimi sevdiyse ona iman tacını başına koymuş. Kalbine iman nurunu yakmıştır. Onun için senin caniye gelmen, seni elinde olan bir hadise değildir. Bunlar mesela bunları misallerle ben çok verdim. Çağırmışlardır, gelmişindir. Sen geldim zannedersin, senin zannın o. Sevmediğini huzuruna kabul etmez, almaz. Ama ne vakit ki hidayete masal olur, Allah dersen cevabını verir. Ne istiyorsun kulum der. Çünkü Rahman'dır. Anlayışın, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri malı mülkü seninle de de verir. Zengin olmak, mal sahibi olmak Allah'a, Cenab-ı Hak'a karşı bir perde değildir bu. Ne vakit ki senin sahip olduğun mal seni felakete, musibete götürürse o vakit perdedir. Zenginlikle peygambere gireceğim olmuştur. Süleyman peygamber hem padişahtır hem de peygamberdir. Yani onun zenginliği, sultanlığı peygamberlerine bir halem getirmemiştir. Onun için dünya metahı malı dünya metahı malı hak yoluna sarf olunduğu vakitte Allah için o malın ne demek olduğunu anladığım vakitte bir defa mal senin değil Allah'ın zenginlere hitap ediyorum. Kainatta hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Hepsi Allah'ındır evvelen Zengine kasayı vermiş, o da ne olacağı malum değildir. Hiç Allah'tan başka bir şeye dayanamazsın. Dayandığı vakitte dayanın duvar yıkılır. Akşam zengin olan sabah fakir olabilir. Akşam kafir olan sabahleyin mümin olabilir. Sabah mümin, akşam kafir olabilir. Daima cenab baktan kalbin titremeli, sırat-ı müstakim üzerinde kalmayı, hidayette daim olmayı Allah'tan istemelisin. Her gün kartlar kapanıp açılıyor. Açık bir ova gibi. Her taraftan rüzgar atıyor içerisine. Kasa, hak tarafından sana verilmiş, emaneten verilmiştir. Nasıl ki mahkeme kadye mülk olmaz, yargıca, kasada seninle beraber gitmeyecek. Kasayı götürmek istiyorsan eğer, hakkın dediklerini yap. fükaray müslimin, Allah'ın ihalidir. Ayâlullah'tır. Zengini Allah hitap eder. bir kim vallahi eline emanettir. Aç kasayı bana ait olan maldan benim kullarıma, benim ayalime ver der. Bunu anladığım vakitte mesele kalmaz. Ama mal benim, evlat benim, rütbe benim dediğim vakitte o fitne olur. Kendi zatına, kendi şahsına o işi muzaf kılarsan o fitne olur o. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا اَنْوَالِكُمْ fitne. فِتْنَ Ne vakitti mallarınız ve evlatlarınızı kendinize benim malım, benim evladım dediğim vakitte benlik ortaya girdi mi o fitne olur senin için. Her şey hakkın. Sen de hakkınsın. Bir defa müminsin. İkinci Müslimsin. Müslim İslam teslimiyetten ve selametten gelir. Geçiyoruz. Demek ki iman Allah sevdiklerine veriyor. Malı hem sevdiğine verir, hem sevmediğine verir. Kur'an-ı Kerim, iyi dikkat et. Beni iyi diline. Kur'an-ı Kerim bir göz gibidir. Başta göz gibidir. Aynı zamanda bu gözüm kalple de ilgisi bir alakası vardır. Kur'an'a ittiba etmeyen, Kur'an'dan iraz eden kimse gözsüzdür. O amadır. Göremez hayrı ve şerrı ayıramaz. Onun için Cenab-ı Allah "Ve hazi âma, ve huve ve adallü sebila." Bu alemde ama olan yani Kur'an nuruyla nurlanmayan amadır, iraz etmiştir nurdan. Ahirette de amadır gözleri. Zaten okuduğum onu göstermekte. Hayırı i ayıramaz. Am'a olan <gülüyor> yüce bilir misin? Bir misalini vereyim sana. Kamçı diye yılanı eline alabilir ama. Hayr-i ayıramaz. O farik olmak, farik olmak, batılla hakkı ayırmak kolay iş değildir. Ancak Kur'an ile ayrılır. Ya canlı Kur'an ile, ya natık olan Kur'an-ı ile. Bir ya sabahı, iki adam, birisi ama, Birisinin baş gözü açık, atlarla binmişler, kasabaya iniyorlar. Sabahın erken saatlerinde. Ama olan geride kalmış ve elinden kamçısını düşürmüş. Düşürünce başı, gözü açık olan yürüyor, attan aşağı inmiş, elinden böyle yokluyor, kamçıyı arıyor yerde. Sabah serinliğinde bir yılan kıvrılmış, bir engerek yılanı orada. Yılanı eline alır ama, bakar böyle. Çünkü yılan amabilmez bir şekilde olduğunu görmedik. Bakar öyle, gayet güzel. Eline de iyi gelmiş yani. Öyle. Eh kamçın düştü ama demiş. Allah bana daha hala sınıf bir kamçı verdi demiş. Atına binmiş. Derken o gözü açık olan bakmış. Ama burada yerde bir şeyler yapıyor Beklemiş. O atak, atına binemedi mi gidişmiş. Ne yaptın demiş. Kamçım düştü sopan bir yerde demiş. İndim aşağı alarken Allah bana güzel bir kamçı verdi demiş. Şunun güzelliğine bak demiş böyle, aman demiş öteki göz açık olan. Gözüne Kur'an nurunu koymayan kimse, kalbine Kur'an nurunu koymayan kimse, işte o ama gibi kamçıda yılan elini alır. O gözü gören, aman bırak onu dedi, niye bırakayım dedi. Elindeki senin yılan dedi, ne o yılan? Bir mahluk vardır kamçıya benzer, fakat seni sokar o sonra. Dedi. Yok dedi sen has ediyorsun bana dedi, beni malımdan cüda etmeye kalktın. Sahip olduğum nimetten dedi. Yine evladım sen bıraktın dilini ne dinlemedi. Şimdi bu işte Kur'an'a gözü. Kur'an gözünü gözüne koymayanlar. Başı gözü açık olan da. Kur'an gözünü gözüne koyan görüyor şimdi. Hayırlı şeyleri ayırabiliyor. Yani yılan tuvalin donar öyle soğuk zamanda. Kulağını benden yana iyi ver. Senin de senin de de paramız olmadığı vakitte. Yahut makamımızdan dün olduğumuz vakitte atıldığımız vakitte. Nefsimiz o yılan gibi donmuştur. Bakarsınız sofulaşır adam. Elinde tesbih alır camide, cemaatta filan. Dünya meta haline geçti mi yılanın belini güneş ısıtmaya başlar. Para, kasa, keser rütbe güneşin haraldi gibidir. Ne yapar? Yılanın belini ısıttı mı bir de bakarsın ki o nefsi emmaren uyuşmuş böyle sofu görünen en zalim adam olabilir. Ben nice fakirken Camiye gelen, kıçında yamalı pantolon varken camiye gelen, sonra bir müddet sonra Cenab-ı Hakk'ın olup da yüzünü haktan döndüren yahut camiden tardolan çok adamlar gördüm. İşte bunlara sana tebrik getirecek olan nur ve zulmeti Kur'an'dır. Kur'an'ı gözüne koymadın mı? Almasın. Efendim benim gözüm görür, Göremezsin. Bakmakla değil, erenler görmekledir. İşitmekle değil, anlamakladır. İşitirsin de yanlış anlarsın. Bakarsın da göremezsin. Onun için Cenab-ı Hak diyor Kur'an-ı Kerim'inde Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana bakıyorlar ve seni göremiyorlar diyor. İstikbali görmek istiyor musun? Önüne, önüne, önüne nuru yakacaksın ki bastığın yeri göresin. Efemen yemşi ala ve veşi ehdâ men yemşi sevîn ala sılâtın müstakîm. Müsaade midir? Doğru yolda gidenle, iri yolda giden, göz görenden görmeyen, bilenden bilmeyen Evdeki müsavi değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e ittiba eden o vakit elinde tuttuğu kamçı mıdır, serdet midir, yılan mıdır, belinde taşıdığı evladı yılan mıdır, dostu mudur, düşmanı mıdır? O vakit işin farkına varacaktır. Onu koymayınca hı, olmaz, olmaz, amağdır. Evet. Ve net işte amağ sözü dinlemedi. <gülüyor> Bir müddet sonra güneş ısıttı belini yılanın amağ'yı soktu ve amanın helakine gitti. Eğer kamçı yılan almak istemiyorsan eğer ki, manevi yılandan bahsediyorum ben sana. Yakın bir zamanda seni bir amel sandığına yalnız başına koyacaklar. Bütün sevgililerin senin orayı bırakıp dönecekler. <gülüyor> Senden kimse içeriye girmez, yatmaz. Hatta şunu da söyleyivereyim sana hadi. Bir zatim mübarek birkaç hafta gelemeyeceğim derse, onun için beş, beş dakika müsaade edin sizi, hiç bırakacağım ama... Bir zatı mübarek cami yaptırmış, tekke yaptırmış, medrese yaptırmış, aşağına yaptırmış, hastane yaptırmış, yol yaptırmış, filan filan filan, filan böyle bir hayır ah bir zatı mübarek. Takrifkan'ın gözyaşını siliyor. Malın amaat olduğunu, hakkın olduğunu bilenlerden birisi. En ait demiş ki, iyi dinle, kulağını benimle yana iyi ver, sana büyük bir ibret. Ben öldüğüm vakitte, ilk akşamı benim kabrimde kim yatarsa ona 500 altın bahşedeceğim demiş. Benle kabra girecek, beraber edeceğiz. Sabah halinde o adamı çıkartacaklar kabirde. Kim yapabilir bu işi? Her baba işi değil bu. Sonra bir oduncu, fukara varmış, dağda odun keser, getirir, götürür, satarmış, edermiş. Falan. Kime eceklersek herkes, ''Gönmamayız.'' demişler, ''Canımızdan oluruz.'' diye korkunç bir şey görür insan, ütüp atlardır, Ama demişler, işte Ağa, Faraz Ağa, Himmet Ağa'' demişler, ''Odun dağda buk yaşıyor.'' falan, cesur adamdır. Onu şey ederim. söylemişler, ''Adam hıkmık.'' demiş, Demişler, o kimse yok, bu adam hayırlı bir insandı, bunun ekmeğini sen yemedin mi yedim. E şimdi bunun hatırı için sen cesur adamsın, yani sen hep itibat, şehrin bir itimadı var, kasabanın. Ve kandırmışlar şey bizim Himmet Ali ve kabrin içerisine. Onu kapamışlar, uzatmayalım lafı, kapamışlar orada, üzerine örtmüşler, girmişler Bu iki mehip melaike gelmiş, gelecekler. Onlar Hükümet baniyenin kontrol memurlarıdır. Şimdi hududdan geçiyorsun, hududda bakarlar var, pasaportun çıkar diyorlar, bakıyorlar, tamam, imza tamam, vizenin de almışsın, geç diyorlar. Olmadıysa geri çeviriyorlar, melekler de öyle, aç bakalım pasaportunu, ahiret pasaportunu, burada Hz. Muhammed imza koymamış sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi, Resulü, Habib-i Mahfub'u imzası yok, geçemezsin tarafa doğru arkadaş. İmzayı yaptır burada, vizeni yaptır yani Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi O da ibadet ve taat, salat-ı insan olman. Allah ve din ve Hz. Muhammed Mustafa bizim insan olduğumuzu istiyor. Bize kızlarımızı, kızlarımızla yatmayı haram kılan o, Allah'tan aldığı emirle. Anılarımızla yatmayı haram kılan o, bizi insanlığa getirin. Peygamber olmasaydı biz anamızla kızlarına yatardık hayvan gibi. Hayvanlar yapıyorlar yani şeyi. Bizi insan eden, her şeyimizde böyle ama. İğne de ipliğe var aslında herhalde. Mesela, o iki melek gelmişler. Himmeta, o kuaslan gibi adamın, da adamın böyle kenara çökmüş korkudan. Demiş meleğin biri diğerine, bu demiş bizim malımız bu nasıl olsa. Şu evvela şu oduncuyu bir hesaba çekelim demişler. Kalkalım, ne iş yapıyorsun sen oduncuyu. Hesap, hesap, kitap, hesap, kitap, hesap, kitap, hesap, kitap. En nihayet baltayı nereden aldın, baltanın sapı nerede? Ve ip. Odun taşıdığı ipi, onun hesabını verememiş Himmet ağabeyi. Demişler ki, malın miriden, devlet malından sen odun kesmişsin, almışsın, o baltayla onu almışsın falan. Himmet ağayı bir hırpalamışlar. Demişler ki, bereket verirsenin dünya malısın, elimize düşmedin demişler. Sonra geleceksin, sonra hesabını göreceksin. Himmet ağa, olmuş olacağı Himmet ağa. Sonra çıkarmışlar Himmet ağa, Demiş ki, arkadaşlar ben bir baltanın sapının ve baltanın ve odun taşıdığım odunun ipinin hesabını veremedim demiş. Konuş. Kur'an gözüne ya olmaz kardeşim. Zerre kadar, zerre kadar hayır mükafatını göreceksin. Zerre kadar şerrin cezasını göreceksin, bulacaksın. Hemen günahlara tövbe istiğfar. Kötülükten, vahşetten, insanlara fenalık yapmaktan, hebi cinsine, bütün mahlukada fenalık yapıp kaçınacaksın. Senin elinden ve dilinden, gözünden ve kulağından hayır olacak, hayır gelecek. Halka öyle bir numune imtisali ol ki iyilikten geri durma. Allah yanında iyilik zayir olmaz. Yok. Hadi bir misal daha söyledim sonra geçeriz dersimize. Baktım diyor bir soğuk günde Cüneydi Bağdadi, seyir Taife, Sofiye'nin seyir Taifesi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri kadir Sıra. Baktım diyor bir kış günde soğuk bir havada iyi dinlen. Kulağını benden yana ver. İyiliğin mükafatını diyor. Bir mecusi, mecusi ateş ateşperest, ateşe tapan demek. Kuşlara yem atıyor, diyor. Kuşlara yem atıyordu, kuşlara. Gördüm onu, irşad için, Hz. Melihullah, irşad için. Dedi, yaptığın hayır senin batıldır. Niçin dedi, ya Cüneyt, e sen Allah'a şirk koşuyorsun, Mecusi'sin. Ancak bir Müslümanın yaptığı amali salihat, Allah de mergup ve mahbub olur, güzel olur. Sen Allah şirk koşuyorsun, yaptığın hayır yani bedava bu filan. Hz. de şu cevabı verdi, Mecusi. Benim bu yaptığım hayrı Allah görüyor mu? Elbette diye görüyor. Allah görüyorsa Kabe'yi benim için dedi, mecusi. Bir minit sonra baktım diyor ben Kabe'ye gitmiştim. O mecusi Kabe'ye gelmiş İslam ile müşerref olmuş. Kabe'yi tavaf ediyordu. Tuttum elinde, Tuttum gördü. Ya Cüneyt Allah benim yaptığımı gördü. Bana iman tacını başıma koydu diyor. İyilik böyle. Zerre kadar iyilik olsa. Efendim kusurayım atmak istiyor. İsmail bir... bir, bir, bir Bırak şimdi oralara, ben ondan bahsetmemiştim. Senin izan ve terk ediyorum. Böyle havalarda iyilikten geri durma ama Efendime söyleyeyim, kış göründe hayvanlar bir şey bulamazsa yardım et. Daha tülafanımızda kalsın. Başkaları beyazı taş sonra. Domuzun etini yiyemeyiz. Allah haram kılmış ama bir domuz hayvana olsa, susuz kalsa su vermekte mükellefsin yani domuzun. Dikkatmıyor <gülüyor> ne konuşuyorum. Her Müslümanın kafası kavramaz sonra bana bu şeyler buğuz eder sonra hoca yanlış oluyor, götürüyor diyor. Etini yemek haram. Ama hayvan aç kalsa hayvana su vereceksin, ekmek vereceksin, neyse yemini vereceksin. Yemeyiz o ki etini ama Allah'ın, Allah'ın mahluku. Yani seni insan yaptı, beni insan ona domuz yaptı. Kendimi talip oldu domuz olmaya domuz? Sen de kendini talip oldun insan olmaya? Aramızdaki fark ne acaba? Allah bana insan ilmişti, sana ilmişti. İnsan ilbisi giydirdi, ona da domuz ilmişti, giydirdi yani. Değil mi? Ama etini yemeyiz haram. Ya şimdi zamanımızda sucuklara, Sırası gelmişim söyleyeyim, sucuklara, sosislere filan koyuyorlarmış, salamlara, malamlara falan bunları falan koyuyorlarmış. Hadi geçenlerde işittim oradan. Kedi köpek eti yok ama domuz eti, eşek eti, e beygir eti var içinde dedi, falan dedi bir Hazret büyüklerden birisi. Bilmiyorum, yurtübesi nedir, şey dedi, makamaydı bilmiyorum yani büyüklerden birisi bunu söyledi. Onun için böyle yiyeceklere, iççiklere iyi bakınız. İçeri helal giderse dışarı iyi çıkar, efaliniz iyi olur. İçeri haram giderse, Sonra efaliz, kötü olur, iyi değildir. Meğer yani, insan zarrette kalır, ölüm anına gelir filan filan ayrı dava bunlar. Allah-u Teala'nın vardır, ayrı dava. Çok yemek içmeye dikkat edin kardeşim. Maddi manevi Allah'a men etkilerden İçkiydi, fışkıydı, domuz etiydi bilmem, eşek etiydi yedi fren. Böyle şeylere pek, Efendime söyleyeyim, talip ol. Bilmeyerek talip oluyoruz ama onların da yazması lazım üzerine bu sucuk, domuz eti, eşek eti, at eti var içerisinde diye onları iş etmiyorlar. Müslümanlar alıp yiyorlar şimdi. Maşallah. Herkes oldu olacak. Domuz eti yemeyen kula hakkı yiyor bu sefer. Daha berbat o. Bak ne diyorum, bak ne söyledim, ne konuştum. Domuz eti yemeyen, aman anam. Halam bir filtre. Bakıyorsun yetimin hakkını yiyor herif o. O domuz etinden daha berbat o. Sofumuz bu tarzda, sevimiz bu tarzda yani. Orta şekerlesini bulamadık bu işin. Ve men ha'dan zikri. Her kim diye Hazreti Muhammed'den... Beş dakikada beni affedin ve hiç üzülmeyiniz işimiz kaldı üstüne falan diye. Allah burada kaybettiğiniz vaktin, ecrini size maddi ve manevi verecektir. Hem dünyada hem ahirette. Kalbinize şey gelmesin burada geç kaldık falan işimde Patronlar size de söylüyoruz. de bunu adamlarınıza darılmayın. Bana kızın. Yapı uzatıyor adam falan diye. Kahve tavla oynasa biraz uzatsa ses çıkarmaz da imam biraz mu kızıyor da imam fazla uzatıyor camide falan diye. Geçiyoruz. Bu alemde irazi Kur'an eyleyen, Hazreti Peygamber'e uymayan, Kur'an'ı azimden sır çevirenler, dar bir meşakkat içerisinde, yaptıkları, sahip oldukları servetin de semeresini alamazlar ve zevk duymazlar. Allah onlara evlat belası, mala muhabbetli kalplerine koyar. Evlat belası, kalplerine mal muhabbetini koyar. Sabaha kadar uyuyamaz, saymakla meşguldür. Şuraya giderse, böyle çalışır, böyle birinci kaçırsam, şöyle olsa, böyle gitse, balantısı falan. Sabaha kadar uykusu yoktur onun. Bir sağa döner, bir sola döner. Varlık içerisinde dallık çeker. Ama la ilahe illallah diyenler, Muhammed Resulullah diyenler, irazı Kur'an etmeyenler, Hz. Muhammed'e tabi, onlar, onlar bu hayat, dünya hayatı cehennem adesi gibi ediyor. Müslümanlar için yani. Meşakkat! Efendi öyle Müslüman ki çok zengin, elinizin. Onun için de cehennem ateşi gibi. Sana verecek derecatın ne olduğunu bilsen, bütün dünya senin olsa, sana verecek olan derecatın yanında hiçbir şey mesap Ama bu gelip geçicidir. Ahiret tenege olsa, bu altın olsa sen tenegeyi tercih et. O ebedidir, bakidir yani. Öyle değil ya. Acaba anlatabiliyor muyum, ne demek istediğimi. Bin türlü cana bak Hak rahatsızlık verir. Allah'a tabi olmayanlara, Kur'an'dan iraz edinlere. Hele Hazreti Muhammed'de yüz çevrenlere sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, felah ve saadet ve necat Hazreti Resulullah'ın isrindedir. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın çizdiği yoldan yürümekledir. Önderimiz odur. Ebedi iki cihanın önderidir bizim için. Cennete ondan girilir. Ridvanı ondan irilir. Cemalullah onunla görülür. Hak ve batıl onunla ayrılır. Bu dünya adeti ona tabi olmaktadır. Bu dünya felaketi ondan iraz etmektedir. Ahletin azabı Hazreti Muhammed'den güç çevirmektedir. Saadeti, selameti, arşin gölgesinde gölgelenmek Resulullah'a ittiba iledir. En ufak sünnetinden en büyük sünnetine, aline, evladına, ehli beytine, eshabına, ensarına muhabbetledir. yerine muhabbetledir. Arimlerine muhabbet edir, birbirin kardeşine muhabbet eder. Resulüü ki sallallahu aleyhi ve sellem... birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale girmez. Dünya hayatı böyle olur. Sonra ölümü pek şiddetli olur. Korkunç geçiyoruz. Safa safa dersi bugün bağlayacağım. Kabirde azabı şiddetli olur, dehşetli olur. Kabir azabı haktır ve gerçektir. Bak, söyleyeyim, kulağınızda bulunur. Hemen söyleyelim, söylemeden geçmeyeceğim. Kabir azabı neden meşred eder? Yani insan kabir azabına nereden müptela olur? Haktır, gerçektir, olacaktır. Benim de, senin de başına gelecektir. Hikaye diye dinleme. Pislikten kaçınmayanlar, idrardan kaçınmayanlar kabir azabına düşer olurlar. Üstünü, başını, özünü, özünü, sözünü, zahirini, batını temizle. idrardan maddi manevi idrardan temizle. Manevi idrar, kinden soyunmaktır. Gadabı terk etmektir, hilmiyeti almaktır. Hasedi bırakmaktır. Tevazu sahibi olmaktır. Sumayı terk etmek, terk etmek, ihlas-ı Allah'a kul olmaktır. Manevi taharat bunlar. Mati taharet de, idrardan, pislikten kendini temleyeceksin. Yapmadın, kabirde azaba müptela olursun. Hep misalleri var, geçiyoruz. İkincisi, kabir azabının. Anaya babaya ak olan kimse. Yani ak manasi. anaya babaya asi olan kimse. Kabir azabına müptela olur. Misalleri vardır, geçiyoruz. İnşallah Allah, erceden manlar arası istikbaldeki derslerimizde. Allah zuhur konuşacağız. Üçüncü, azabı kabirde giftah olan... Bir yerden alıp diğere götürüp iki cemiyeti birbirine açan, halkın arasına fitne saçan kimseler kabir azabına uğrarlar. Üç. Dördüncüsü, bir rivayede yörüncü bir şey vardır, bir ahlak, kötü ahlak. Bir kimseye kızdığı vakitte sinkefile yahut kötü kötü, kötü böyle hani azalmayacak sözleri söyleyen kimse kabir azabına müptela olur. Bir kötü kelamdan karşılaşırsan hemen... Hasbinallâhe ve nimel vekil deyip oradan Müslüman'ın uzaklaşması lazımdır. Münazaa yapma, dövüşmeye kalkma. Karşındaki adam adiysen, sen de ona uyarsan adileşirsin. Biz çevir onları. Kabir azablarına geçiyoruz. Başka yönleri de vardır. Mahşer yönünde Allah haşreder kabirinden kaldırır, gözleri ama olarak. Kâle rabbi'lime haşredeni âmâ vakât gûntü basîrâh. Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Benim gözümü yaratmadım. Şimdi ayağımı neye atacağımı bilmiyorum ben mahşer gününde. Allah'ım hafıza büyürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Fetehtûne efvâca. Ya Resulullah bu fetehtûne ne demektir? Amme cüzül, Ammer suresinde, Leve suresinde. Fetehtûne efvâca. Siz feviç feviç gelirsiniz. Fahrişah gülü sallallahu aleyhi ve sellem. Kısa gideceğim, bitiriyorum. Yani dedi ki peygamberimiz. Benim ümmetim on bir sınıf üzere haş olurlar Kabirlerinden kalkarlar. Yakın zamanda kabirden kalkacaklar gör. Revi geliyor. ilkbahar geliyor. Ölü art verilecek. Bütün gövülen tohumlar hepsi içindeki meyveyi dışarı verecekler. Haşrı reşri bunda gör. Nefay-ı sur olmadan. İshab-ı sur'u üretmeden burada gör. Bir kısmı el sayaksarak, yüz sürerek sürünerek gelecek. Bahşere. ümmet Muhammed'den bunlar yani. Allah'ım hafızalıyorsun. Ya Resulullah nasıl olur elsiz ayaksız adam yüzüne sürmek gelir? Görmüyor musunuz? ilanları, solcanları, onların ellere ayakları var mı? Onlar onlara misaldir. Dünyada remizdir yani. O 11. kısım var ki inşallah benim cemaatimi öyle ümit ediyorum. Bütün ümmeti Muhammed'i 11. sınıfla inşallah Allah aşk etsin. Yüzleri aydan nurlu. Resulullah önderimiz olarak. Korkudan emin olarak. Meleklerin mücresini alarak böyle korkmayın, mahzun olmayın, buyurun, ehlem ve seher diye yani böyle arşın gölgesinden gölgenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elinden bizatihi al kefsenin işen zümredir ki levail hamd altında cam olan kimselerdir ki onlar ehli saadettirler ki Allah inşallah benim cemaatimi Allah oraya koysun, o zümreye dahil etsin yani. Bütün ümmet Muhammed'i ve hatta yavrularım gençler sizin bellerinizden gelecek el atarınız dahi nur-i iman ile müşerref olsun Hepsi din İslam'da sabit kadem olsunlar. Amin. Ya Rabbi bizi gece gündüz seni zikreden aşıklar zümresine dahil kıl. Bizi gafillerden ve nefislerden unutup da senin insanlardan <gülüyor> eyleme ya Rabbi. Amin. Vallahi yediklerden aleyhisselam.